Kopenhag iklim Zirvesi'ne 52 gün kaldı. Lester Brown'un bir yazısına göre Amerika Birleşik Devletleri'nde politikacılar karbon salımlarını azaltmanın çok zor olduğunu söyleseler de aslında gerçek bu değil. Amerika'da 2007'den bu yana karbon salımları %9 oranında düştü. Bunun bir nedeni ekonomik kriz, fakat enerji verimliliğini arttırmış olmaları, kömür yerine doğalgaz, jeotermal gibi daha zararlı enerjilerle, rüzgar ve güneş enerjisi gibi temiz enerjilere yönelmiş olmaları da çok büyük önem taşıyor. Amerika'nın artık karbon emisyonuna dur durak bilmeden arttırdığı dönem geride kaldı. Karbon salımının ulaşabileceği azami seviyeye ulaşmasının ardından ülke artık karbon salımını azaltıyor. Düşüş 2007'de başladı. 2008'de petrol kullanımı %5, kömür kullanımı %1 azalırken karbon salımı da %3 azaldı. ABD Enerji Bakanlığı'nın verilerine dayanarak Lester Brown 2009'da petrol kullanımının %5 daha azalacağını söylüyor. Kömür kullanımı ise %10 azalacak. Bu şekilde 2 yıl içinde karbon salımı %9 oranında azalmış olacak. Ayrıca ABD enerji politikalarında ciddi değişimlere gitti. Benzin tasarruflu araçlar... Enerji verimliliği standartlarının yükselmesi, büyük ölçekli rüzgar, güneş ve jeotermal enerji yatırımlarına teşvik sağlanması, ülkenin en büyük enerji tüketicisi federal hükümetin tüketimi azaltacağını açıklaması bu politikaların örnekleri. Üstelik bu yıl 22 termik santralin yerine rüzgar ve güneş enerjisi kaynaklarının alması bekleniyor. New York'un %24'ü, Illinois'nin %25'i, Kaliforniya'nın ise %33'ü, enerji ihtiyacının yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılıyor. Bu tabloya bakınca gelecek için hala umut var gibi görünüyor. Şimdi mesele Kopenhag'da bu inisiyatifi, bu kararlılığı göstermek. Greenpeace'te hala var olan umudu hatırlatmak için hafta başında İngiltere'de meclis binasının çatısına çıkarak hükümete iklim değişikliğine karşı politika değişikliği çağrısında bulunmuştu. 28 saat meclis çatısında kalarak bu konudaki kararlılık gösterilmişti. Bu eylemin hemen ardından Çek Cumhuriyeti'ndeki Greenpeace aktivistleri de hükümet binasının çatısına çıkarak ülkedeki kömür madenciliğiyle ile ilgili tehlikeye dikkat çekmek için eylem yaptılar. Çek Cumhuriyeti'nde kömür madenlerinin belirli sınırların dışına çıkmaması gerekiyor. Çünkü madenler kasabalara çok yakın. Sınırlar azıcık bile ihlal edilecek olsa çevre kasabalarının hayatları tehlikeye girecek ve bu kasabalar tamamen tasfiye edilmeleri gerekecek. Şu anda... Kömür madenciliği endüstrisiyle Ticaret Bakanı Vladimir Tosovski'nin yap yapmak üzere olduğu anlaşma ile bir sürü kasaba tasfiye edilmek zorunda kalacak gibi görünüyor. Politik arenada yalnızca Yeşiller Partisi tehlikeye işaret ederek anlaşmaya karşı çıkıyor. Diğer partiler ise sadece 3 şey öneriyor. Ülkede ya daha fazla kömür çıkarılarak termik santral sayısı artırılacak, ya da daha çok nükleer santral yapılacak ya da her ikisi beraber yapılsın diyorlar. Bu öneri gezegenin geleceğini önemseyen herkes için gerçek bir kabus. Avrupa Birliği'nin bir parçası olan Çek Cumhuriyeti bu planları yapa dursun, Kuveyt, 2020'de enerji ihtiyacının %5'ini yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamayı hedeflediğini açıkladı. Bunun için de 2010'un başında yeni bir güneş enerjisi santrali kurulması için ihale açacağını duyurdu. Hükümetin de belirttiği gibi Kuveyt'te güneş enerjisinden yararlanmak, hem çok verimli hem de ciddi bir istihdam yaratabilir, iş sağlayabilir. OPEC üyesi olan ülke kişi başına düşen enerji tüketiminin en yüksek olduğu ülkelerden biri. Özellikle bu yaz klima kullanımında artmasıyla enerji talebine cevap verememiş ve sık sık enerji kesintilerine gidilmişti. Kuveyt'in 2009 yılı başında nükleer santral kurmayı düşündüğü yolundaki söylemlerini değiştirmiş olması da çok önemli bir adım. Hindistan'da Diwali Işık Festivali kutlanırken Müslüman Kuveyt ışığı görmeye başladı. En azından güneşi nükleer enerjiye tercih ederek. Ülkesinde ışık Festivali süre dursun Hindistan karanlığa gömülüyor. Hindistan genetiği değiştirilmiş organizma tarımına izin vermek üzere. Eğer hükümet de onaylarsa artık Hindistan'da yerel çiftliklerde GDO'lu yani genetiği değiştirilmiş patlıcan yetiştirilmesi serbest olacak. Genetik Mühendisliği İzin Komitesi, konu hakkındaki tüm rapor ve çalışmaları incelediğini, Geydoğlu patlıcanı biyogüvenlikli ve çevreye uygun olduğunu açıkladı. Genetik yapısının patlıcanlarda doğal olarak yaşayan bir böceği öldürecek biçimde değiştirildiğini açıklayan komitenin, böcek öldüren bir yiyeceğin nasıl biyogüvenlikli olduğunu açıklamasını ben doğrusu pek anlayamadım. İyisiyle kötüsüyle Kopenhag İklim Zirvesi'ne Son 52 gün gezegenin geleceği için geri sayım devam ediyor. Sağlıcakla kalın.